Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimizin imanını artırsın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah azze ve celle bizleri mesul tutmasın. İyiliği emreden, kötülükten, nehyeden samimi kullardan eylesin. Biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselam, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da ibadet edersiniz de başınızı geçmez buyurmuştur. Evet, iman derslerine devam ediyoruz. Allah'a iman dersine gelmiştik. Geçen hafta Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile alakalı üzerinde hassasiyetle durduk. Bugün rivayetlerle devam edeceğiz. İlk rivayetimiz Ebu Hureyre'den gelen rivayet. Ali sallallahu iman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. Bunun en faziletlisi la ilahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme hayada imandan bir şubedir demiştir. Evet kardeşlerim, bu hadis-i şerif aynı zamanda İslam'ın, tevhidin, imanın sınırlarında ne yapıyor? Çiziyor. Bu rivayet aynı zamanda imanın, tevhidin zemini olduğunu, tevhidin imanın zemini olmadığını gösteriyor. Bu rivayet aynı zamanda hem haricilere hem de mürciyelere tam bir reddiye niteliğinde olan bir rivayettir. Birincisi, haricilere olan reddiye. Hariciler biliyorsunuz, imanın artmasına ve eksilmesine ne yapmazlar? Kabul etmezler. İmanın bir bütün olduğunu, en ufak bir günah işleyeni ne yaparlar? Cehenneme postalarlar. İkincisi ise, Hanefi mezhebi. O da değişik bir şekilde imanda müşkülata girmiştir. Halbuki bu hadis iman 60 ya da 70 küsur şubedir rivayetiyle. imanın şubelere ayrıldığını ve bu şubelerin en üstününün yani en tepesini oluşturan neymiş? Tevhid yani Allah'ın birlenme meselesidir. En ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme da imandan bir şubedir demiştir. Bu gösteriyor ki kardeşlerim bu şehadet kalpte itikadı, dilde ikrarı bir araya getiren bir unsurdur. İtikat ve ikrar bu iki farklı ağza kalp ve dil yerine getirdiği zaman kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların göstermesi, imanı oluşturan nedir? Unsurlardır. Çünkü bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan şeylerdir. Yani mütealazımdır. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağza da ne yapacak? Gösterecek. Hatta burada bir sürekli tablolar yaparız. Kalp tasdik etmiş, dil ikrar etmiş, ağza göstermişse bu nedir? Müslüman'dır. Kalp tasdik etmediği halde dil ikrar edip ağza göstermişse bu münafıktır. Yani bunlar tamamen bu tanımlarla Fiil ve fail ilişkisi İslam'da nedir? Göstergesidir. Onun için burada bu ifadelerde gerçekten muhteşem e, hatırlatmalar da vardır. Haya da imandan bir şubedir. E, rivayeti. Bu neyi gösterir? İman artıp eksildiği gibi hayanın artıp eksilmesi de imanla alakalı, orantılı bir şeydir. Eğer bir insanın İmanı artmışsa arttığı oranda aynı zamanda ne yapıyor? Haya duygusu da artıyor. İmanın eksilmesi insanın hayasının da eksilmesine sebep oluyor. Aynen o insanın imanının nerede olduğunu bir gözüyle, bir hareketiyle, bir konuşmasıyla, tutumuyla, huyuyla davranışıyla ne yapabiliyorsun? Ölçüyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Kişi doğru söyleye söyleye, Allah onu doğrulardan yazar ve o doğru insanı ne yapar? Cennete götürür diyor. Kişi diyor yalan söyleye söyleye, Allah onu yalancılardan sayar ve o yalandı onu cehenneme götürür diyor. Bakın doğru sözlülük hayadan, yalan söylemesi hayasızlıktan bir nedir? ifadedir. Veya insanlara eziyet veren, en ednası diye böyle basit görmeyin, yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmek imanın, şubelerindendir. Bunu gale almama, bu da imandan deme, sizin tevhidinizi ne yapar? Bozar. İslam'dan çıkmanıza sebep olur. Bakın aleyhissalatü vesselam e, biliyor musunuz diyor yolda insanlara eziyet veren bir şeyin iki kişinin cennete girmesine sebep oldu diyor. Bir insan kuyunun etrafında ama insanlar veya karanlıkta biri gelip de kuyuya düşmesin diye ne yapıyor? etrafında çalı dikenler koyuyor. Biri de geliyor diyor ki bu insanlara eziyet vermesin diyor. Ne yapıyor? Onu alıyor. İkisinin niyeti de imani, ikisinin ki de halis olması hasebiyle onun kenarına engel koyan da onun kenarındaki o engeli alanda ne yapıyor? Mükafata nail oluyor. Çünkü insanlara eziyet veren bir şeyi izah etme nedir? İmandadır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İtikat ve ikrarla beraber salih amel yapmakta bazı şeyleri kapsar. Ee, Allah'a imanla alakalı. Birincisi Allah'ın varlığını inkar edenlerden ayrılmak için Allah'ın varlığını kabul etme. İkincisi ise şirkten kurtulabilmek için onun birliğini kabul etmektir. Yani Allah'ın varlığını kabul etme insanı bir yerde ne yapmaz? Kurtarmaz. İkincisi onu birlemen gerekir. Yani rızkı veren kim? Allah'tan başka rızık veren var mı? Yok. Birisi imandan, birisi nedir? tevhittendir Anlatabildim mi? Ama Allah'tan başka rızık vereci insanlar ararsa, Rab ararsa bu nedir? Şirktir. Allah'ın varlığını kabul etme ve şirksiz bir Kabul yani birleme gerekir kardeşlerim. Üçüncüsü ise Allah'ı başka şeye benzetmekten kurtulmak için onun cevher veya arız olmadığını kabul etme. Dördüncüsü Allah'a noksansız noksanlık isnat etmekten kurtulmak için ondan başka her şeyin yaratılmadan önce yok olduğunu kabul etme. Beşincisi onların tabiat olayları olduğunu veya yıldız ya da meleklerin yönettiğine inanma. Kurtulmak için Allah'ın yarattıklarını yöneten, dilediği gibi tasarrufta bulunan olduğunu kabul etmektir. Yani bunlar aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin nedir? İsim ve sıfatlarını kabul etmede ölçüdür. Temsilsiz, teşviksiz, tekkifsiz nedir? Olduğu gibi. Geçen hafta da işlediğimiz gibi rivayette Tolga Büsselin. İçeride i̇bn Abbas'a soruyorlar radıyallahu anh'a, sen Rabb'unu neyle tanıdın? Hatırladınız mı geçen hafta rivayeti? Ne diyor? Kim, Kim dinini reyle, akılla anlamaya çalışırsa eğri, büyürü yollardan ömrü boyunca kurtulamaz. Ben Rabb'ımı bana kitabında nasıl tanıtmışsa, Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse, işte şuradaki şartlar onun açılımı olduğu gibi alır, kabul eder, hiçbir şeye benzetmeden, temsili, teşbihi, tadili olmadan kabul ederimdir. Evet. Yine barenin varlığını ve vücut sıfatını kabul etmeme onun yok olduğunu söylemek demektir ki bazı topluluklar Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için inkar edip yoldan ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. Aynı bizim toplumdan bir tanesine Allah azze ve celle ile alakalı haşa en ufak bir soru sormaya insan ne yapıyor? Korkuyor. Soralım mı bir tane seçin bahim? Osman Allah nerede? Allah başta. Allah başta. Allah razı olsun. Demek ki sen bir adım çıkmazsın. Peki, sana soru. Peki Osman, sen bu sohbetlere gelmeseydin, sana bu soruyu sorduğumda ne cevap verecektin? derdim. Allah mekanı münezzehtir. Mekanı münezzehtir. Allah her yerdedir. Nereden arsan, oradadır. Bu küfür sözleri söyleyecektin. Niye baktın Ahmet? Allah nerede Ahmet? <gülüyor> tamam. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin e, Allah'a iman meselesi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı vücuduyla, zatıyla alakalı her mesele vahyi bir meseledir. Vahiden e, haberi yoksa Allah'tan da insanın haberi Yok. Bakın Allah kendisinden razı olsun. İmam Ebu Hanife Rahimullah Allah nerededir diye birine sorsam yani çok önemli bir mesele olduğu için bu ifadeleri kullanıyor. Allah nerededir diye birine sorsam adam bilmiyorum bile dese ne diyor biliyor musunuz? He? Kafir diyor. Allah semada mı gökte midir ben bilmiyorum dese yine ne diyor? İnanın Ebu Hanife kafir diyor. Ama sen gel bunu hem de okumuş bir müftiye dahi bu meseleyi hem de hanefi mesebin derim diyen bir müftiye bunu anlatamaz. Anlat sana Allah. Ne haftalar işte Veli, C'li bilmem neli, bir sürü isim sala koyar gider. Sırf e, meseleyi bastırabilme doğruya yanaşmama hani kavga çıkarı gider ya bir adam meseleyi halledebilmek için. Onlar da gürültüden başka bir şey yapmazlar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah azze ve celle bütün kainatı yaratacak, belli bir nizama koyacak. Güneş, ay bile santim yerinden sapmayacak. Kendisiyle alakalı, zatıyla, sıfatlarıyla alakalı meseleyi bizim nefsimize, aklımıza bırakacak. Olacak şey mi bu? Diyelim ki bıraktı. Ho. Tasavvufçulara bak Allah'ı benzetmedikleri bir şey koymuyorlar. Muhteziliğe bak inkar etmedikleri bir şey yok. Müşebbiyeye, cehmiyeye bakın yemedikleri halt yok. Yani eğer insanların akıllarına kalacak olursa hiçbir şeye ne yapamıyorlar? Benzetemiyorlar. Allah Azze ve Celle kendisini nasıl takdir etmişse, nasıl bildirmişse öyledir kardeşim. O kadar. Allah hepimize hayır versin. Güzel bir anlayış versin. İşte bu yüzden e, Cuma derslerini Harn hocamız ne yaptı? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı Esma-i derslerine başladı. İnşallah devamlı sürekli gelmeye gayret edin. Allah Azze ve Celle'yi tanıyın, tanıyın. Tanırsanız seversiniz, tanırsanız korkarsınız. Tanırsanız huşu içinde boyun eğersiniz. Tanırsanız ondan istersiniz. Gidersiniz bir puttan, yatırdan, ölüden istemezsiniz. dili olandan istersiniz. Tanırsanız yetiş ya pirim şu bu değil ya Allah dersiniz. Allah'tan istersiniz. Ona sığınırsınız. Ona adı bulunursunuz. Ona namaz kılarsınız. Yani benim namazım da, ibadetim de, kurbanım da sadece Allah'a dersiniz ama tanırsanız. Yoksa Hacı Bayram'a gelirsiniz, üç kuruş verirsiniz, şarapçı çingene parayı verirsiniz, tavuğunuzu keser, adağınızı yerine getirir, oturur, akı içerir şu karısıyla. Evet, kişi alemlerin bir ilah olduğunu ve bu sayılanların onun tarafından idare edildiğini kabul ederse küfürden kurtulmuş olur. Kafirler ise e, bu yukarıdaki iddia sahiplerini bazı felsefeciler diye adlandırırlar. Biliyorsunuz e, mecusilikte, Zerdüşi dininde iyilik tanısı, kötülük tanısı vardır. Tasavvufa da bu bir yerde sıçlamıştır. Mesela i̇mam Gazali'nin kalplerin keşfi veya kalplerle alakalı meselelerini hiç okudunuz mu? Çok meşhur İhya-i diye bir eseri var onun. Orada baktığınızda işte kalpte askerler vardır diyor. İyiliklerin askerleri, kötülüklerin askerleri. Bunlar sürekli savaş halindedir. İşte birisi galip gelirse o sene iyilikler e, hakim olacak. Kötülerin askerleri galip, o, ha, kalpte oluyor. Ha, sen bilmiyorsun onlar sürekli savaş yapıyor. Gazali anlatıyor da anlatıyor, anlatıyordu, da Kafirlerin inancını İslam diye bize ne yapmışlar? Aynı pişkültin arasına koyup lokum yedir yuturuyorlar ya aynen böyle din diye. İnsanlara yedirmişler ve bunu da kursülerden hoca efendiler, büyük alimler, mollalar doğru diye ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Ama Allah'ın kitabına gelince ne diyorlar? Sen bunu anlamazsın. Bunu bilemezsin sen. Yani bunu anlamak için şöyle böyle yani Müslümanı Allah'ın kitabından uzaklaştırabilmek için her haltı ne yapmışlar? Yapmışlar. Sonra insanlar okumaya başlayınca her okuduğunu anlarsın demişler bu sefer mutezilenin yaptığı. Yani ya ifratta ya da tefritte vuku bulmuş ama maalesef hakka boyun eğen insanlar az olmuş. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki şirkten kurtuluş Allah'ın vahdaniyetini kabul etmekle olur. Çünkü bazılarının yaptıkları iki kişinin yaptığını birinin hayırlı şeyleri yaparken... Diğerinin şerli şeyler yaptığını iddia etme küfürdür. Bu ancak felsefecilerin işidir. Çünkü onlar Allah'ı gereği gibi ne yapamamışlar? Takdir edememişler. Geçen haftaki sohbetinde de dediğim gibi zıt duyguların bir ilah birleşemeyeceğine hükmetmişler. İyilik varsa kötülük yoktur. Yani kötülük olarak algılamışlar. İşte aşk tanrısı, savaş tanrısı, barış tanrısı, tabiat tanrısı diye... Neyse fazla uzatmayın. Minadi takvimin o Ocak, Şubat, Mart, Nisan bunlar hep ilahların isimleridir. Yunan mitolojisinde hep ilah ismidir. Biz de bugün bu ilahın ayındayız. Öbür ilahın ayındayız der. Arabayları ne yaparız? Bırakırız. Niye? Çünkü o çağ dışı olduğu için bunun bizimle alakamız yok. Bir kanun çıkarız. Bu takvimi ne yaparız? Atarız. Evet. Ve Müslüman olduğumuzu da söyleriz yani yanında da. Hem de yüzde kaç? Evet. Allah bize hayır versin. Demek ki Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki yaratılan insan zaten ibadete programlanmış, zaten kul ama bu kulluğunu, bu ibadetini gündeme getirirken ne, ne istiyor Allah? Şirksiz. İman edeceğim ve salih amel işleyeceksin ki şirtten kurtulmuş olacaksın. Yoksa şirt dışında Allah Azze ve Celle bütün günahları ne yapıyor? Affediyor kardeşlerim. Evet, demek ki Allah'tan korkacağız, Allah'a sığınacağız, Allah'tan isteyeceğiz, ona güveneceğiz, adak adayacağız, ibadetlerimizi ona takdim eyleyeceğiz. Ama bu dediğimiz ifadeleri Allah'tan gayri hiç kimseye ne yapamazsınız? Yükleyemezsiniz. Sevdiğinizden korkmaz. Korktuğunuza güvenmez. Korktuğunuzdan da ne yapmazsınız? Sığınmaz ve istemezsiniz. Ama Allah'tan korkarsınız. Allah'a güvenirsiniz. Allah'a teslim olursunuz. Ondan istersiniz. Bunlar ancak ilahta birleşen sıfatlardır. Ama bunu ancak müminler hakkıyla ne yapabilir? Takdir edebilirler. Bunun dışındakiler takdir edemezler kardeşlerim. Evet. Kişi Allah'tan başka ilah olmadığını, tek olduğunu, ondan başka yaratıcı olmadığını kabul ederse Allah'a ortak koşanların, Allah'ın sıfatlarını yok saydıkları için küfre düşenlerin durumuna düşmekten ne yapar? Kurtulur. Hatırlarsanız geçen derslerde ee, imanın girişinde izah ederken muaz hadisinin üzerinde durmuştuk. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ne yap diyordu? Allah'ın birliğine davet et Eğer kişi ibadetinde ee, başarılı olmak istiyor, Allah'ı razı etmek istiyorsa ne yaparsa yapsın bir olan ilaha asla eş ne yapmayacak? Koşmayacak. İşte bu ibadetlerde asıl şarttır. Bu şart olmadan ibadetler geçerli nedir? Değildir. Daha önce biliyorsunuz kitap ehli kendilerine kitap verilmiş, peygamber gönderilmiş, Allah'ı geriye gibi birlemişler ama ne demişler? Uzeyir Allah'ın oğlu demişler. Haşa. İsa Aleyhisselam ve annesini Allah Azze ve Celle'nin haşa eşi, çocuğu olarak ne yapmışlar? Atfetmiştir ve Allah'a zulmetmişlerdir kardeşlerim. O yüzden kişi Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmedikçe ve tek olduğunu, ondan başka yaratıcı olmadığını kabul ederse Allah'a ortak koşanların, Allah'ın sıfatını inkar edenlerden ne yapar? Uzak kalır. Bunun dışında Allah'ı başka şeye benzetmekten kurtulmanın yolu da onun cevher ve madde olmadığını kabul etmektir. Bunlar önemli meseleler. Belki size zor gelebilir, anlamsız ifade gibi gelebilir ama en azından bir itikat kitabı alıp Allah Azze ve Celle ile alakalı meseleleri okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Allah Azze ve Celle'nin bu ifadelerini anlatan e, Fıkıl Ekber dediğimiz bir kitap vardır İmam Ebu Hanifiye'ye nispet edilen. Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle alakalı, bu meselelerle alakalı en güzel, en ince ayrıntıları orada bulabilirsiniz. Öz cümlelerle orada bu ifadeleri bulabilirsiniz. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Evet, yine kişi hiçbir şeyin Allah'a benzemeyeceğini, onun cevher veya madde olmadığını kabul ederse Allah'ı başka şeye benzetmekten kurtulur. Çünkü Allah cevher veya madde olsaydı diğer cevherler ve maddeler için mümkün olan onun için de mümkün olurdu. Allah cevher veya madde olmadığına göre onlar için geçerli olan şeyler Allah hakkında söylenemez. Çünkü cevher imal edilir, kütlesi vardır, yer işgal eder, hareket eder, yerinde durur. Madde ise kalıcı değildir ve belli bir süre sonra yok olur. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı meselelere çok dikkat etmek gerekir. Aklı devreye soktuğunuzda, mantığı devreye soktuğunuzda imanınızın devreden çıkacağını unutmayın. Allah Azze ve Celle'nin zorunluluğundan değil de kendi iradesiyle cevher veya madde olarak kendisi dışında bulunan şey şeyi yarattığını kabul eden kişi bunların yaratılmasında İlliyeti yani nedenselliği reddetmiş demektir ki böylesi bir illiyeti kabul eden kişi muattılada olduğu gibi küfre girmiş demektir. Tedbir olarak Allah'a ortak koşmaktan kurtulmak için var olan her şeyi çekip çevirenin sadece Allah olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü kainattaki yaratılan her şey Allah'a muhtaç olarak yaratılmıştır. Tek muhtaç olmayan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Neye bakarsanız bakın, her şey Allah'a muhtaçtır. Allah Azze ve Celle her şeyi çift yaratmış, kendisinin tek olduğu bilinsin diye. Ve yarattığı her şey muhtaçtır, acizdir. Ve kul da acizliğini Allah'a arz ederek ne yapar ona duada bulunur. Onun için kardeşlerim, tedbir olarak Allah'a şirk koşmaktan kurtulmak isteyen insan, her şeyi çekip çevirenin, yaratıcısının, emsalsız yaratanın Allah Azze ve Celle olduğunu ne yapacak? inkar edecek, ikrar edecek. Hatta hadis-i şerifte geçen Han hocanın işlediği gibi şeytan insana yaklaşıp şunu kim yarattı, bunu kim yarattı diye vesvese vererek en son haşa Allah'ı da kim yarattı diyecek insanlar çıkar diyor. Allah Resulü ve Vesselam onlara ne tavsiyede bulunuyor? Siz diyor İhlas Suresini okuyun ve ondan ne yapın? Uzak durun diyor. Demek ki İhlas Suresini okursanız madde madde, ayet ayet oradaki ifadeler zaten o şüphelerin gitmesi için nedir? Yeterlidir. Zaten nuzul sebebine de gittiğimizde o Huneyn günü yanlış hatırlamıyorsam Hudeybi, estağfurullah Huneyn diyor. Hep senin yüzünden. Hudeybiye anlaşmasında kafirlerden bir tanesi öne geliyor. Allah Resulü'nün önüne çıkıyor ve Vesselam'ın. Senin Rabbin ne yer, ne içer, altından mıdır, gümüşten midir, doğmuş mudur, doğurulmuş mudur gibi ifadeler kullanınca Allah Resulü ve Vesselam adamın üzerine yürüyor, Cibril araya giriyor, kanatlarını indir. Yani sakinleş diyerek İhlas Suresi'ni sonuna kadar ne yapıyor? Okuyor. Onun için İhlas Suresi çok önemlidir. Ve ya Ayşe bir gecede diyor sen Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz misin? Ey Allah'ın Resulü benim gibi eksik yani zayıf birisi nasıl gecede diyor üçte bir okur? Sen diyor üç ihlas okursan o Kur'an'ın tamamını okumaya nedir? Denktir diyor ve vesselam. Demek ki İhlas suresi çok önemli ve İhlas suresini okumakta insana birçok fayda ne yapıyor? Sağlıyor. Hatta Bukhari'de gelen bir ifadede seferdeyken sahabenin birisi her rekatta Fatiha, zamm sure ve akabinde ne okuyor? İhlas Suresi'ni okuyor. Daha sonra Ali Sallallahu Aleyhi ve kendisini şikayet ediyorlar. Bu hep böyle yapıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sen diyor bunu neden okudun? Vallahi diyor ben Allah'ı çok seviyorum. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve diyor ki Allah da seni çok seviyordur. Evet. Allah rahmet etsin. Bizim Burhan bu rivayeti okumuş ölen. Her namazdan sonra hemen zamrı surenin arkasına ihlası çakardı. <gülüyor> Niye okuyorum ben Allah'ı çok seviyorum derdik. Evet. Demek ki yapabilirmişsiniz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki Yüce Allah tüm meseleleri nerede topluyor? Hadis neyle ile başlıyordu? Tevhidin yani imanın şubelerinin en üstünü neymiş? Aynen. La ilahe illallah. Bu kelime çok önemli bir kelimedir. Başı nefi sonu ispatla biten bir kelimedir. Yani la ilahe diyorsun. Yoktur ilahlar vardır birdir diyorsun. Yani ne kadar ilah varsa reddediyorsun. Şimdi bu meseleyi çıplak olarak ele aldığınızda kelimeyi anlamakta insan ne yapar? Güçlük çekebilir. Şimdi gelin la ilahe diyelim. La ilahe deyince vahye bir gidelim. Salih bir insan Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Vegut, ilah oluyor mu? Oluyor. La ilahe dedik. Salih insanı ne yaptık? İlah edileni attık. E, Firavun kendisini ilah ilan ediyor mu? ediyor kafir bir insan da ilah olabiliyor muymuş olabiliyormuş veyahut ey İsa sen de dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye bir peygamber bir peygamberin annesi ilah oluyor muymuş oluyormuş veyahut İbrahim aleyhisselamın kıssasına güneş yıldız ay ilah oluyor mu orada belki Rab kelimesiyle gale Rabbi diyor ama buradaki ifade nedir İlaha giden bir meseledir Canlı cansız ilah oluyor mu kadının kulu paranın kulu bunlar ne yapıyor ilaha girebiliyor yani yine Necim suresinde o nefsini hevasını ilah edinini görmedin de diyor demek ki la ilahe dediğinde bütün bu ilahları ne yapıyorsun reddediyorsun ille Allah diyorsun Öyleyse bu hadisi şerif yani e, en üstünü la ilahe illallah diyorsa, bu kelime basit bir kelime nedir? Değildir kardeşim. Bunların nedir? Şartları vardır. Yalanlamayacan, Allah'a eş ne yapmayacaksın? Koşmayacaksın. La ilahe dediğinde, birdir ilah dediğinde, öbür ilahların hepsini ne yapacan Reddedeceksin. Aynen Hucurat Suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. La ilahe illallah dediğinizde aynı Sofiler la ilahe illallah deyip sağdan alıp sola vermeye benzemiyormuş. Yani sadece dille söyleme yeterli değil. Onun şartlarını yerine getirmen gerekiyor. Nasıl söylediğini, ne için söylediğini bilmen gerekiyor. Kalbinde şek, şüphe olmadan ne yapacaksın? Söylemen gerekiyor. Yani Bunlar olmadan bu sözün söylenmesi belki o an için insana fayda veriyor ama Allah azze ve celle'yi hem bir olduğunu söyleyip ona ama korkuda, ama istemede, ama sığınmada eş koşuyorsan bu senin neyini bozar? İtikadını bozar. Şimdi adam la ilahe illallah diyor. Arabasına bakın arkasında at nala var. Nazar boncuğu var. Evine gidiyorsun ahırında bilmem boncuklar var. Bebesi doğuyor maşallahlar var. İşte bir şeyler var oğlu da var. Peki hayır ve şer kimden? E bunlar ne şimdi? Koruyan kim? E peki bu ne? Hocam biz diyor bundan bir şey beklemiyoruz ki diyor. E beklemeni de niye takıyorsun? Arabaya bakıyorsun aynanın kenarında Kuran. Lan diyor ben bu gözlükten okuyamam. Sen bunu okuyabiliyorsun. Yok diyor. Niye takıyorsun? Ya işte orada dursun. Ya aç oku fayda versin. Okuyamadığım bir şey oraya niye takıyorsun? O fayda versin. O oradaysa bana zarar gelmez düşüncesi var. Yani Allah'ın sıfatını neye yüklüyor? Ayetine yüklüyor. Bu nedir? Orada bir şirket kurmadır. Bakın Zad-ı olayını hatırlıyor musunuz? Ee, eskiden Mekke müşrikleri Mekke'deyken savaşa gittiklerinde büyük sedir ağaçlarının yanına gider, soyunur bu tarafa geçer, silahlarını giyinirlerdi ve derlerdi ki savaşta bize bir şey olmaz. Yani onun hayır getireceğine, uğur getireceğine inanırlardı. Yine Huneyn'e giderken he Huneyn büyük sedir ağaçlarının yanından geçerken Allah Resulüne diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize de bir Zad-ı Envat yani bu sedir ağaçlarını orada hani biz de böyle yapalım. Allah Resulü Esselatu vesselam Subhanahu diyor siz aynı Musa'nın kavminin ondan istediğini istedinizdir. Allah onları ne yapıyor? Kızıl Deniz'den karşıya geçiriyor. Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Onlar sahile çıktıklarında puta tapan, ineğe tapan bir topluluk görüyorlar. Ne diyorlar? Ey Musa bize de şöyle bir ilah Edin sana. Allah diyor. Siz onun dediğini dediniz diyerek ne yapıyor? Onlara doğruyu gösteriyor. Demek ki la ilahe illallah deyip gereğinle de ne yapmak zorundasın? Amel etmek zorundasın. Ona şirksiz bir ibadette bulunmak zorundasın. Onun hiçbir sıfatını bir başkasıyla ne yapmayacaksın? Paylaşmayacaksın. İyya kenabudu deyip de yetiş ya pirim yetiş falan ne demeyeceksin ancak yardım kimden istenir kime sığınır her namazda bunu söylediğin gibi hayatına da ne yapacaksın geçireceksin çocuğum olmadı git türbeye adakada doğarsa satız veya satılmış adını koymayacaksın maraşta da ökkeş adına koyarlar Evet, Kübe'ye gidince Ukkaşe radiyallahu anh'ın mezarı diye Ökkeşler oradan gelir Maraş'a gidin önüne gelen ha. Evet Allah hepimize hayır versin İman ettiğini söyleyip de Bunlara ne yapmayacaksın İtibar etmeyeceksin Ama maalesef en çok satılan Nedir biliyor musunuz Nazar boncu Atmalı maşallahlar Bunlar var mı Peki bunlarla mücadeleyi dinimiz emrediyor mu? Mesela bir nazar boncunu görünce ne yapacaksınız? Evet. Erkeğseniz bir kırın. Bayım, hadi. Apartmana dağmış adamı kocaman. Hadi iki taş at. Ne yaparlar? Önce kalplerdeki putları bir kırın. O duvardakiler kendiliğinden dökülür. Daveti bir yapın. Önce bir daveti yapın. Kalplerdeki putları bir kırın. O kendiliğinden ne yapar? Kırılır. Ama görünen şeylerden uğraşın. Bu sefer sizi kırarlar. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı ve biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Yani onlara La ilahe illallah deyin denildiği zaman böbürlenip bunu ne yapmadılar? Söylemediler. Bunlar yani La ilahe illallah sözünü söyleyin de kurtulun denilen o insanlar o günküne mi has? Yoksa hala soyları devam ediyor, ediyor değil mi? Yani iman ve küfür mücadelesi Kıyamete kadar baki olduğu gibi isimler değişebilir ama cisimler ne yapmaz? Değişmez. Aynı kalbi karalar, gönlü kara insanlar her devirde, her asırda nedir? Vardır. Mesela bakın bir misal vereyim. Hacamat. Hacamat'ı duydunuz mu? Hacamet değil, benim kayınçonun adı değil. Hacamat. Hani vücuda Kupa vuruyorlar ya, koca karılar bardak vururlardı. Bunun kanlısı, kansızı diye var belli günlerde. Bu neyin şeyidir? Timsalidir. İslam'ındır değil mi? İslam. Bu toplum, Hacamat'ı kabul etti mi? Etmedi. Niye etmedi biliyor musunuz? İslam olduğu için reddetti. Halbuki Hacamat'ı ta Miraç'ta melekler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muştuladılar değil mi? En son kabul ettiler. Ama nasıl ettiler? Kupa terapisi diye. Veyahut kocakarların vurduğu bardak diye. Hacamat ismiyle yine ne yapmadılar? Kabul etmediler. Buna alternatif şeyler ürettiler. Sülük yaptılar. Akapuntur yaptılar. Hacamat'ı öldürmeye çalıştılar. Peki Hacamat akapuntura da, sülüye de üstün geldi mi? Hacamatın zararı yok. Ama sülüğünde, akapunturunda öldürme riski var. Ama hacamatın yok. Tabii o da farklı şeyleri var. Yanlış yere vurmamı var. Ama bu toplum, İslam'ın olduğu mu, yani küfür olan bir toplum, İslam'ın olan bir şeye karşı kendilerine fayda bile verse ne yapıyorlar? Karşı geliyorlar. Aynı burada olduğu gibi Allah'tan başka ilah yoktur deyin kurtulun dediğinde Ali serrati ve selam bir şaire mi bir mecnuna mı inanacağız diyerek Ali serrati ve selama daha önce Muhammed el emin dedikleri halde onları Allah'ın birliğine davet edince bu sözünü yaptılar yakıştırdılar. Allah ne diyor azze ve celle nasıl da ölçtü bir işte diyor kahrolası diyor o perçeminden tuttuğum diyor. Evet Allah bizlere hayır versin kelimeyi tevhidin gereğince amel edenlerden eylesin. <gülüyor> evet. Şimdi ölçü biraz daha ileriye gidiyor. Gelen rivayette Allah Resulullah Sallallahu insanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmam emredildi. Kim la ilahe illallah derse İslam'ın hakkı dışında canını ve malını benden korumuş olur. Sonra onun içindeki hesabı niyeti Allah'a aittir diyor. Evet kardeşlerim. Demek ki bizlerle kafirlerin arasındaki kelime neymiş? La ilahe. La ilahe illallah Muhammeden resulullah. Bu kelimeyi söyleyen ancak bizim nedir? Kardeşimizdir. Eğer bu şekilde hareket etmiyorsa onlarla harbetmem kıyamete kadar bana ne yapıldı? emredildi ve benim rızkım kılıcımın veya mızrağımın ucundadır buyurmuştur. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Devam eden rivayette aleyhissalatü ve selam amcasına la ilahe illallah dedi kıyamet gününde bu kelimeyle sana şahitlik edeyim deyince amcası Ebu Talib Ebu Talib'i biliyor musunuz? Kim? E amcası. Amcası. razı olsun değil mi? Şialar ne derler? Ebu Talip Aleyhisselam derler. Överler. Bakın Ebu Talip eğer Kureyş ölüm korkusuyla söyledi diyerek beni ayıplamayacak olsaydı sırf seni sevindirmek için bu kelimeyi söylerdim dedi ve bunun üzerine ne yaptı? Vefat etti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına tövbe istiğfarı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Halbuki Ebu Talib'e bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kol kanat germiş. Müşriklere, kafirlere karşını olmuş bir demir, duvar olmuş. Ona gelecek her şeye kendini ne yapmıştır? Siper yapmıştır. Ama buna rağmen nefsini yenememiş, yeninin getirdiği dini benimseyip sevdiği halde ikrar ne yapamamış? Yapamamış. Anladınız mı mevkinin, şan, şöhret veya belli bir yerde olmanın tehlikesini anladınız mı? Heraklüs hadesini hatırlıyor musunuz? Ben olsaydım onun ayaklarını yıkardım diyor. Sonra içeride gürültüler çoğalınca ne diyor? Hemen kapıları kapattırıyor. Ben sizi denedim dininizde ne kadar samimisiniz diye diyor. Hemen sözünden ne yapıyor? Dönüyor. Kalbiyle aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunu takdir ettiği halde, tasdik ettiği halde diliyle ne yapamıyor? Saltanatını kaybederim diye ikrar edemiyor. Günümüzde bu tür insanlar yok mu? Komşusunun kınamasından korkan, küçüğünü büyün, hepsini hesaplayın. İş yerindeki patronundan, arkadaşından, şunundan, bunundan çekinerek dinini ikrar edemeyen, dininden taviz veren insanlar yok mu? Ha? Var. İşte bu onlara birer örnek, birer ölçüdür. Allah hepimize hayır versin. Ayşe annemizden, zamanın halifelerinden bir tanesi nasihat istiyor. Ayşe annemiz ona selam kelamdan sonra Tirmizi'de gelen şu ifadeyi yazıp gönderiyor. Diyor ki kim diyor Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de diyor Allah'ı razı edip de insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam Evet. Allah bizlere öyle bir iman versin ki benimden bir su da bana ver. Hiçbir kınayıcının kınamasından on da ver. Onu da içerime sen getir. Allah razı olsun. Rabbim bizlere öyle bir iman nasip etsin ki hiç kimseden değil ondan korkanlardan eylesin. Kınayıcının kınamasından, asıl kınayıcının kınamasından korkanlardan eylesin. Bakın Ebu Talip ölüm döşeğinde ya. Ölüm döşeğinde cenneti ne yapıyor? He? Kaybediyor, kaybediyor. Bir kelime söylese kurtulacak. Sahabe soruyor. O kadar iyilik yapmış ki aleyhissalatü vesselama. Peki diyor ey Allah'ın Resulü yani amcanın bu kadar iyilikleri sana hiç mi fayda vermeyecek? Evet diyor verecek. Diyor. Bu da muteziliğe kapak olsun. Şefaat inkar ederler. Kafire bile şefaat geçerlidir bizim itikadımızda. Evet diyor. Yine cehennemde ebedi kalacak ama bana yardım etmesi hasebiyle topuklarına kadar ateşe girecek ve beyni diyor. Fayda demek ki ne yapacak? Olacak ama ateşten de ne yapmayacak? Çıkmayacak. Şimdi Buradan e, almamız gereken ders demek ki kişinin İslam'a girmesi de la ilahe illallah son nefesi de yine bu kelimeyle olacak. Yani ben bunu dedim tamam yeter şuraya yazayım kapak olsun bununla ölüm yok. Son nefesinde de söylemen gereken kelime bu. Bu kelimeyi söyleyeceksin hatta sekaret halindeki insana ne deyin işte bu delildir. Amca bir kelime söyle de sana bununla ne yapayım? Yardım edeyim. Ama Firavun ölürken ne diyor? He? Cibril diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor o diyor Allah'a iman ettim diye dediğinde diyor böyle kızıl denizin altından diyor kum alıp da diyor onun boğazına çaktığımdaki kızı bir görseydim. Diyor. Allah ne diyor Azze ve Celle Firavun'a? İnandım. Musa'nın Rabb'ına dediğinde ne diyor? Şimdi. Şimdi mi diyor aklın başına geldi? Şimdi mi diyor? Hangi ayette diyor Serdar? Taha evet, Taha suresi. At bir daha. At bir daha. Yunus 90-91. <gülüyor> evet. Gülenler biliyor muydunuz bu ayeti? Evet. Sen de bunlara gül vahim şimdi. <gülüyor> Kısaslı hayat vardır. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayrılmasın. Bakın, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam çok önemli bir mesele. Ve biz Müslümanlara da ışık tutan kelimeyi tevhitte tevhidde hatta haricilerle mürciyelerden kurtulacağımız ince noktaları anlatan bir meseledir bu. Vallahi diyor Rabbim beni uyarana kadar ona yetmiş ya da yüz kere tövbe istifarda bulunmaya devam edeceğim diyor. Bakın bu kelimeden sonra. Allah Azze ve Celle önce şu ayeti indiriyor. Gene de. Sen ona yetmiş değil yüz de tövbe istifarda bulunsan Allah onu affetmeyecek. Sonra kasas 56'yı indiriyor. Ne hidayet? Sen, istediğine... Sen sevdiğine hidayet edemez. Sonra Tekrar tövbedeki müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz diyor. Bu aynı zamanda Kur'an'ın bir mucizevi bir kitap olduğunu gösterir. Bak bir kasasa gidiyor, bir tövbeye geliyor, bir oraya gidiyor, tekrar geliyor. Bunlar da Nedir? Değişik yerlerde ama Kur'an'ın ne kadar bir bütünlük ifade ettiğini gösteren önemli ayetlerdendir. Tabi okuduğunuzda, gerçekten hepiniz okuyorsunuzdur ben sakaret etmeyin. Allah hepimize hayır versin. Demek ki bu kelimeyi söylemeden veyahut ikrar etmeden Ebu Talip gibi ölen birisi varsa onun akıbeti karanlık. Bir adım geriye gel. Münafıklar, nasıl insanlar? Bu toplumun en önünde gidenleri değil mi? Bozgunculuk yapsalar, bozgunculuk yapma desen ne derler? Bozguncu sensin, biz ıslah edicileriz derler. Ayet ne diyor biliyor musunuz tebedek? Münafıkların cenaze namazını kılma, onların başında durma. Nisa 88'de ne diyor? Ne oluyor ki o müminlere diyor münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Onlar diyor yaptıkları, işledikleri günahlar yüzünden kalpleri tepe taklak olmuşken müminler iki grup oluyor diyor. Bakın demek ki kelime-i tevhid çok önemli bir mesele. Burada şirk gündemde olduğu gibi münafıklık meselesinde de münafığın vasıflarını bir bir bir anlatan sureler var mı? Var. Hadisler var mı? Var. Demek ki vahyi çok iyi bileceğiz. Onlara dua etmeyeceğiz. Cenaze namazı kılmayacağız. Demek ki dinimizi güzel bileceğiz. Müminle arkadaşlık yap. Yemeğini mümin yesin diyor. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bugün parça parça oluyorsak, bir araya gelemiyorsak Muhammed ümmet olarak, her bir tarafta kafirler bize rahatça saldırabiliyorsa, içimizden tek tek insanları tahrik edip fitne unsuru çıkarabiliyorsa, o grup, bu grup, şu grup, şu şey olarak çıkarıyorsa, bunun sebebi bizim dini bilmememiz. Vahiyden haberimiz olmayışı, vahiy penceresinden fiil ve fail ilişkisine sağlıklı, bakamadığımızdan kaynaklanan mesele. Eğer, vahiy penceresinden sağlıklı meselelere bakabilsek bu kadar müşkülat olur mu? Olmaz. Öyleyse Allah'ın isim ve sıfatlarından tutun, kişilere dinin bakışına kadar, cenaze namazına kadar ne yapmamız gerekir? Çok dikkat etmemiz, hassasiyetle üzerinde durmamız gerekir kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Devam eden rivayette, Aynı isnattan geliyor. Ali vesselam kim amcama arz ettiğimde reddetmiş olduğu kelimeyi kabul ederse bu onun için kurtuluşu olur buyurmuştur. Yine devam eden rivayette Ali vesselam kimin son sözü la ilahe illallah Muhammed'en resulullah olursa cennet ona hak olur buyurmuştur. Yalnız Burada da önemli bir mesele var kardeşlerim. Mutlakın mukayyete hamledilmesi diye bir kaide vardır usulde. Mutlak olan la ilahe illallah diye nedir? Cennete girecek. Ama buna bazı kayıtlar vardır. Peki Muhammed'en Resulullah demese Feto gibi girebilir mi? Giremez. La ilahe illallah dedi, Muhammed'en Resulullah dedi. Müseylemetül Kezzab gibi ben de peygamberim dedi veyahut bugün neydi o? İskender Avanakolu muydu? Ne oğluydu? Onun gibi insanlar ne diyor? Ben de Resul'um diye ortaya çıkıyor. Veya ne o ateş? Ateşi bol olan sizce ne o Süleyman Ateş mi? ha O da ne diyor? işte ne ateş? Ee, ayetlerde tevile giderek ne yapıyorlar? Bugün Resul'un geleceğini falanı filanı kadın erkek birlikte namaz kıldırıyorlar. Öceli, beceli Hayizli insanın namaz kılacağını bilmem ne yapacağını söylüyorlar. Bu tür insanlar La İlahe illallah dese, Muhammeden Resulullah dese imanları geçerli midir? Değildir. Demek ki mutlak olan La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah deme, cennete girer ama ihlasla diyecek. Hiçbir şey eş, koşmayacak. Ekleme, çıkarma ne yapmayacak? Yapmayacak. Yani kafasına göre takılmayacak. Allah azze ve celle resuluna bile sen dahi diyor bir vahiden bir şey gizlesen ne yaparız? Şah damarını keseriz diyor. Öyleyse vahye ne yapacaksınız? Bağlı kalacaksınız. Onun çizdiği ölçüde bu ifadeyi söylerseniz ancak cennet nedir? Vacip olur. Ama bu ifade değilse o kelime insana fayda ne yapmıyor? Vermez. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Devam eden rivayette yine Osman bin Afan'dan gelen anh, Vesselam kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer diyor. Yine devam eden rivayette kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurmuştur. Yine gelen rivayette Vesselam kişi la ilahe illallah demişse Azaba maruz kalsa da gün gelecek ve bu söz ona fayda verecek buyurmuştur. Yani kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete ne yapacak sonunda girecektir. Ebu Zer hadisini hatırlayacak olursanız. Yine gelen rivayette bu sözü söyleyene bu söz muhakkak fayda verecektir diyor. Yine gelen rivayette İbn-i Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyen kimselere ne kabirlerinde ne de diriltilecekleri zaman hiçbir yalnızlık yoktur. La ilahe illallah diyenleri başlarından toprağa silkeleyip bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun dediklerini görür gibiyim buyurmuştur. Evet kardeşlerim sözün özü Allah Azze ve Celle'nin ismini ilahlığını gündeme getiren yani imanın en üstünü La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söyleyip iman eden insan ve bu kelimeyle sözünü tamamlayan insan cennete ne yapar? Girer. Allah Azze ve Celle bu kelimeyi söyleyip bunun gereğinle amel eden samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan Batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Konu değişiyor. Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini bilmeye giriyor. İnşallah bir dahaki ders buradan devam edelim. Sizlere tavsiyem, acizane, kendi nefsime de tavsiye. Bu dersten eve gittiğinizde ister internetten imkanlarınız dahilinde ister paranızla muhakkak bir itikat kitabı almanızı Allah Azze ve Celle'nin zatı ve sıfatlarıyla alakalı gelen o ifadeleri anlamasanız bile defalarca okumayı, anlamaya çalışmayı ve öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Niye? Melih, cennete girmeniz için. Sübhaneke, <Sessizlik> Allahümme ve bihamdike eşreden la ilahe illa ente, estağfurike ve tevbile. Velhamdülillahi Rabbil